Bismillah. ve Vessalatu Vesselam ala Resulullah. Soru soruldu. İki secde arasında dua var mıdır? Yani sünnetten bize nakledilen dua nedir? Nasıl dua etmeliyiz? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam namazımızın her, an, her halinde yapmış olduğu dualarla bize örnek olmuştur. Namaz bütünüyle zaten bir duadır. Başlangıcından sonuna kadar selam, selam verilinceye kadar e, dua niteliği taşır. Rükusu, secdesi ve iki secde arası da yani yine dualarla doludur. Bu hususta e, bize nakledilen dua şunlardır. İki secde arasında oturduğumuzda hemen e, hızlı acele etmemek gerekiyor. E, burada Sübhane e, Rabbiyel A'la dedikten sonra doğru oturunca Allahümme firli ya da Rabbim firli, Rabbim firli, Rabbim firli Allahümme firli Allahümme firli Allahümme firli Allahümme beni bağışla, Allahümme beni affet Allahümme beni affet şeklinde dua edebiliriz. Bu duayı ettiğimiz süre süre içerisinde de Tadili erkağına uymuş oluruz. Yani günümüzde namazlar iki secde arasında hiç durulmaksızın yani hemen doğrulur doğrulmaz ikinci secdeye gidilmektedir. Camilerdeki namazlarda ya da hızlı kıldıran namaz kılanların namazı bu şekilde olmaktadır. Oysa bir müddet beklemek gerekmektedir. Peygamberimizin iki secde arası secdede kaldığı kadar Secde arasında da beklemiştir. Benim bu size tarif ettiğim duadan başka da uzun birçok dualar bulunmaktadır. Bu hususta gerekli bilgileri alabilmek için hadis kaynaklarından faydalanmak gerekir. Ya da İmam Nebevi'nin Ezkar isimli eserine bakarak daha uzun başka dualarda öğrenebilirsiniz. Ancak en kısa olanı, Biraz önce tarif ettiğim dualardır. İki secde arasında bunları üç defa söyleyerek dua yapabilirsiniz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.